Bir rıhtımda, padişahın gemilerinin dizildiğini ve karşısında iki adanın olduğunu farz ediyoruz. Padişah, kaptanların sağdaki adaya gitmelerini emretmiş ve soldaki adaya gitmelerini yasaklamış olsun. Kaptanları, emrine itaat hususunda bir imtihana tabi tutan padişah, imtihanın bozulmaması için de soldaki adaya gidenlere mani olmasın. Gemiler aynı cihazlarla donatılmış ve her iki adanın yolu da açık tutulmuş olsun. Diğer taraftan gemilerin seyahati için gerekli her türlü ihtiyaç ve yakıt yine padişah tarafından temin edilir. Kaptanın burada yapacağı tek şey dümeni çevirmek ve gideceği adayı seçmektir. Onu o adaya ulaştıran gemi de geminin hareketi de sultana aittir. Eğer o kaptan, padişahın emrine uyarak sağdaki adaya giderse, orada çeşit çeşit sofralarla, nimetlerle karşılaşacaktır. Eğer sol taraftaki adaya giderse, vahşi canavarların hücumuna hedef olacak ve görevli memurlar tarafından çeşitli cezalara çarptırılacaklardır. Her bir kaptan, padişahın dümenci bir neferi olarak, gemiye rota verme ve istediği adaya gidebilme durumundadır. Bir kaptan hangi adaya gitmek isterse, gemi onun vereceği rota ile oraya yönelecek ve deniz gemiyi o adaya kadar sırtında taşıyacaktır. Şunu da belirtelim ki, kaptan yolculuğun her anında rotayı değiştirme hakkına sahiptir. Mesela sol adaya doğru yol alırken, rotasını sağ adaya ya da sağ adaya doğru yol alırken, rotasını sol adaya çevirebilir. Şimdi durumu inceleyelim. Gemiyi kaptan kendi kuvveti ve gücüyle hareket ettirmemektedir. Zira geminin hareketi için gerekli kuvvet onda olmadığı gibi, geminin ihtiyaçlarını da tek başına karşılaması mümkün değildir. O ne gemiyi yapmıştır, ne denizin sahibidir, ne de gemideki diğer aletleri. Bunların hepsi sultana aittir. Bununla birlikte gemide kaptanın iradesi olmaksızın tek başına hareket etmemektedir. Kaptanın tercihi gemiye yön vermektedir. Şimdi kaptan şunu diyemez. Ben gemiyi kendi kuvvetimle idare ve sevk ediyorum. Zira buna gücü yetmez. Ancak şunu da diyemez. Gemi benim irademin dışında yol alıyor, istediği adaya beni zorla götürüyor, ben geminin hareketinden mes'ul değilim. Evet, bunu diyemez. Zira gemi onun tercihine göre yol almaktadır. O halde en doğru söz şudur. Ben, geminin ve içindeki cihazların sahibi değilim. Onlar sultanımındır. Ben sadece bu gemiye rota belirleyen dümenciyim. Lakin, Öyle bir dümenciyim ki, geminin her hareketi benden sorulacak. Çünkü geminin o hareketlerine benim iradem ve isteğim sebep oldu. Şimdi geldik temsildeki hakikatlerin izahına. Misaldeki rıhtım bu dünyadır. Sultan ise Sultanı kainat olan Allah'tır. Her bir gemi insandır. O gemideki cihazlar insana takılan duygu ve azalardır. O iki aday ise sağdaki cennet ve cennete götüren amellerdir soldaki cehennem ve cehenneme götüren amellerdir. Kaptanın gemiye rota vermesi ve dümeni çevirmesi ise cüz'i iradedir. Evet, insanın bedenindeki her aza ve hücre kainattaki her bir sistem ve küre Allah'ın irade ve kudretiyle vazife görmekte ve hareket etmektedir. Fakat insan ihtiyari fiillerinde eli kolu bağlı bir kaptan gibi hadiselerin denizine atılmış değildir. vücut gemisinin hareket adasını kendi cüz'i iradesiyle tayin ve tespit etmektedir. Böylece gideceği menzile kendisi karar vermektedir. İşte bu karar verme yeteneğine cüz'i irade denilir.